يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم وإن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم معمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز ففزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِنْنَرَ Kıymetli kardeşler, Cin Suresinin tefsirine geçen hafta başlamış idik. Bu hafta inşallah kalmış olduğumuz ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Cinlerden bir topluluk geçen haftada ifade ettik. Gökyüzünün çok sıkı bir şekilde korunduğunu görünce artık gökteki e, yerlerinde, durdukları, bulundukları yerlerde kulak hırsızlıkları yapamadıklarını, artlarına düşen e, ateş toplarından dolayı e, artık bunun mümkün olmadığını görünce dolaşıyorlar, yeryüzüne geziyorlar. Bir de bakıyorlar ki e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazda sabah namazını kuruyor ashabıyla. E, gelip bir topluluk Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in okuduğu Kur'an'ı dinliyor ve ve orada bir topluluk Müslüman oluyor. E bu surede de Allahu Teala Peygamberimize bunu vahiy ediyor, bunu bildiriyor. Diyor sana geldi bir için cin. Ne dediler ki, bizler inna semiyna Kur'an'ın acaba acayip hayrete düşüren bir Kur'an işittik, Kur'an duyduk. E yine bu surede 6. ayette Allahu Teala ve anne o kana recâlû minel min al Bu ayetin tefsirini zikretmiştik. İnsanlardan bir topluluk ne yapardı? Cinlerden bir topluluğa sığınırdı. Fezaduhum rahaka ayetinin iki tane tefsirinin olduğunu söyledik. İki şekilde de tefsir edilebileceğini söyledik. Fezaduhum rahaka ee, insanlar cinlere sığınarak sığınma bir ibadet ne yaptılar? Cinlerin de azgınlıklarını taşkınlıklarını arttırdıkça arttırdılar. Arttırdılar. Bu böyledir. Yani adam ee, ...insanları dalalete çağırıyordur. Gerçekten insanlar... ...adama bağlanmıştır. Ama adam hakkında... ...aşırı gittikçe... ...onun hakkında bazı... E, ...görüşleri konusunda... ...haddi açtıkça... E, ...o adamın taşkınlığı... ...o adamın kendini bir şey zannetmesi arttıkça artar. Kendini evliya zanneder. Keramet sahibi zanneder. Başı sıkışanlara yardım ettiğini zanneder. İnsanların ona gelip... ...ona yalvarması, onun etrafında dolanması... ...toplanması... O adamı ne var Taşkınlığını, azgınlığını arttırır. İşte insanların da cinlere sığınması, cinlerden yardım istemesi ne yaptı? Cinlerin azgınlığını, taşkınlığını arttırdı. Bu bir tefsir. Şey rivayet ediyor, İbn-i Hatim ikrimeden rivayet ediyor. Diyor ki aslında cinler insanlardan korkardı. Cinler ne yapıyordu? İnsanlardan korkuyordu. Ta ki insanlar ne zaman cinlere sığınmaya başladılar? Ayette de olduğu üzere. Rahaka, i̇nsanlar cinlerin taşkınlığını arttırdıkça artık cinler insanlardan korkmaz oldu. insanlar cinlerden korkar oldu. Bir adam bir vadiye bir seyahate giderken, seyahate çıktığında gittiğinde, indiğinde konaklamak için diyordu ki e, bu kavminin bu vadide yaşayan sefih cinlerin e, şerrinden bu kavminin bu vadinin e, seyyidine sığınırım efendisine sığınırım diyordu o vadinin efendisi cinlerden şeytanlardan birisi işte Allah'a burada bize şuna işaret ediyor demek ki e, insanların insanların e, cinlere sığınması cinleri ne yaptı dalaletini arttırdı. Bugün de aynı dalaletin bazı tarikatlarda, birçok tarikatta e, bu şekilde taşkınlığın arttığını görüyoruz. Adam cahil, okuma yazma bilmeyen tarikat şeyleri var. Ve bunu adam övünerek söylüyor. Peygamberler ümmi olur, onların mirasları, alimlerdir, alimler de ümmi olur, okuma yazma bilmez diyor. Yani bu adamın taşkınlığını arttıran etkenlerden, nedenlerden bir tanesi de etrafında binlerce do dönüp dolaşan cahil Cühela. Bu adamı görünce eline ayağına yapışmaları, ayaklarını öpmeleri, himmet ya şeyh, gavs ya şeyh, medet ya şeyh demeleri o adamı ne yapıyor? Taşkınlığını arttırıyor. O adam da okuma yazma bilmemesine rağmen bırakın yani ilim öğrenmesini bilmesini okuma yazma bilmemesine rağmen diyor ki peygamberler ümmidir varisleri de ümmidir. Öyleyse ben de peygamberin varisiyim. Bunun da bir göstergesi. Bak ben de okuma yazma. Bilmiyorum diyor. Bir te diğer tefsire göre Fezâduhum Rahaka Cinler insanların ne yaptı? korkularını arttırdı. Gelip korkutmaya başladılar insanları. Ta ki insanlar ne yapsınlar? Korktukça cinlere giderek fazla fazla sığınsınlar dinlere yönelsinler, daha da çok ibadet etsinler. Her iki tefsirde hak. Yani her iki tefsirin de e, dayanağı var. Ve her iki tefsir de zaten birbirine tefsir usulüne bir kayda vardır. Eğer bir tefsir, diğer bir tefsire zıt olmazsa e, her ikisiyle de ne yapılır? E, tefsir e, edilir. Evet. Diyor ki dinler. ve onlarm zannu kma zran tum alin ibghth allahu aha cinler de insanların gibi ölümden sonra dirilmenin olmayacağını neaptlar inandılar yani bir grup cin ne zannediyor ne inanıyor ölümden sonra mahşer yok wa na lemsna stmaa فَوَجَدْنَا هَا مُلْئَةْ حَرَسَنْ ve وَشُهُبًا Diyorlar ki, bizler diyorlar, göğe ulaşmak istedik. Ancak, göğün diyorlar, yani çok sıkı bir şekilde korunduğunu ve, oradaki yakıcı ateşlerle, ışıklarla, muhafaza altına alındığını gördük, diyorlar. Demek ki arkadaşlar, Allah-u Teala vahyini, kitabı Kur'an-ı Kerim'i yeryüzüne indirmeden önce ne yapıyor? Ee, bu kitabı, bu kelamı cinlerin ona el uzatmasından, ondan bir şeyler alarak, kaçırarak yeryüzüne indirmesinden, yeryüzündeki o cinlerden, şeytanlardan alanların da ona bir şey katmalarından koruyor. Kur'an'ı biz indirdik ve onu biz koruyacağız. Ayeti burada da geçerli. Sadece insanların tahrifi için değil. Yani gökteki daha önceden cinlerin, şeytanların kendilerine erindiği yerler var. Oralarda ne yapıyorlar? Bu mahlukat bulunuyorlar. Oradan bir haber çalmaya çalışıyor meleklerden. Ondan sonra onu alıp ne yapacak? Yeryüzüne indirecek hemen. Yeryüzündeki deccal, hain, sihirbaz, kahin ona bir şeyler katarak insanlar arasında ne yapacak? Yalanını, şirkini, batılını yayacak. Ama Allah diyor ki cinler, bizler diyor göğü yokladık. Ama onun diyor çok korunaklı bir şekilde hale geldiğini gördük. Zaten bunun için ne yapıyorlar? Kur'an-ı Kerim işte bu Allah Teala'nın beyan ettiği surenin de iniş nüzul sebebi hemen yer yüzüne dağılıyorlar. Diyorlar ne var yer yüzünde? Bir durum mu var? Niye böyle oldu gökyüzü? Çünkü ayetin devamında diyor ki: "Venna kunna naqudu makaide lis Halbuki biz daha önce göğün bazı yerlerinde diyor otururduk. Cinler, şeytanlar biz göğe yerleşiyorduk, oturuyorduk dinlemek için. Ve men yestemi' şimdi diyor kim? Dinlemek için, gökten haber almak için gayret ettiği ed ederse yejitlehu şeban rasada o diyor gözetleyici, onu takip eden ne oluyor? Bir e, şihab, bir alev buluyor. Yani gökte ne var? Bir alev var. Peki nedir bu alev? Biliyorsunuz İmam Sahih Müslim eee Rivayet etti hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas diyor ki Allah Resulü ile birlikte bir gün oturuyorduk. Beraber oturmuş haldeydik. Ee, bir de baktık ki diyor bir yıldız kaydı. Gökyüzünde diyor bir aydınlık, bir parıltı oldu. Allah Resulü ashabına soruyor. Diyor ki bu yani yıldız kayması olayına siz ne diyorsunuz sahabeninle? Sizin itikadınız ne? Bu neden kayar? Onlar da diyorlar ki e, ya çok azim, ulu, büyük bir adam doğdu, dünyaya geldi. Ya da büyük bir adam vefat etti, öldü deriz. Cahiliye müşriklerinden kalma bir inanış, bir itikat Hala devam ediyor. Hala, bakın insanlar böyle bir itikada sahip. Allah Resulü sallallahu demek ki, yani inanışlar, batıl inanışlar, hurafeler, tamam mı? Şeytan tarafından sürekli gündemde tutulabiliyor. Şeytan bunu kimilerine fısıldayarak kimilerine gazete köşelerinde burç sayfalarında yazdırarak insanların ne yapabilir Zihnini atabiliyor. İşte Kur'an'dan ve sünnetten ilimden uzak yaşarsak şeytanın kurduğu şeytanın yaydığı batıl bir şeyi ne zannedebiliriz? Hak biliriz. Onun için Allah Resulü Aleyhisselam size kitabı ve Allah'ın kitabını bıraktım demesi kendimden sonra e, sünneti bıraktım demesi e, çok önemli. Yani ilim burada. Bakın yani Sayın Müslim'de rivayet olan bir hadis çok açık. Ama insanlar okumadığı için okuyup anlamadığı için birçok Müslüman bile bugün ne zannediyor? Yıldız niye kayıyor? Herhalde mübarek bir zat doğdu. Ya da dünyada dünyanın bir köşesinde mübarek bir adam ne yaptı? Öldü, vefat etti zannediyor. Sahabeler öyle deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, leyse kezalik Asla böyle bir şey için yıldız kaymaz diyor. Peki nedir? Allah diyor gökte bir emir buyurduğu zaman e, ne yapar? E, onu buyurur. Biliyorsunuz melekler ne yapar? Kendinden e, geçerler Allah'ın buyurduğu emirden dolayı. İlk uyanan Cebrail oluyor. E, ardından meleklerin hepsi e, ayılıyorlar. Birbirlerine ne diyorlar? Rabbimiz ne buyurdu diyorlar. İşte gökte ee, hırsızlık yapmaya çalışan min kunnanekudunha mekaide'le sem'i gökte biz ne yapıyorduk oturuyorduk diyorlar cinler cin söresinde ne yapmak için kulak hırsızlığı yapmak için ne buluyorlar gökte böyle gelenleri bir şey haber alanları yakalayan bir ateş topu kayan yıldız kayan yıldız ne yapıyor cinin ardına düşüyor cini ne yapıyor yakıyor yani, hala devam ediyor, bu hala devam ediyor elbette. Hala hırsızlık yapan neler var? var. İlimheli diyor ki yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden sonra vefatından sonra vahiy semadan gelen vahiy kesildikten sonra gök ne yapıyor? Biraz daha bir serbest bırakılıyor. Yine bunlar Allah'ın hikmeti gereği bir şeyleri çalmaya dinlemeye ve üzerine getirmeye devam ediyorlar. Yeryüzündeki de ne yapıyor? O sihirbaz, büyücü. Üstüne yalanları ekleyerek, katarak insanlara güya kayıptan haber verdiğini iddia ediyor. Ve ennâ lâ nedrî. diyorlar ki, la nedri? Farkında değiliz, bilmiyoruz. Eşerrün uride bimen fil ardi. Şimdi köyü yoklayıp Köyün sağlamlaştırıldığını görünce cinler diyorlar ki bu nedir acaba? Eşerrun uride bimen fil ardi yerde bulunan insanlar için bir şer mi geliyor? Hani neyin habercisi bu? Köyün böyle korunması. Em erade bihim rabbuhum raşede. Yoksa insanların Rabbi insanlar hakkında bir hayır mı diliyor da onun için bu gök korunma haline alındı. Şimdi ayette çok ince bir ifade var. Cinler göğün böyle korunma altına alınmasını şer mi, hayır mı olduğunu ifade ederlerken dikkat edin. Şerri Rabb'e Allah'a ne yapmıyorlar, Isnat etmiyorlar. Diyorlar ki ve enne la nedri bilemiyoruz. eşerrun uri de bir memfil art. Yerdekiler adına bir şer mi dilendi, istendi? Yani Rabbimiz şer diledi mi demiyorlar? Yoksa em eradebim Rabbum Yoksa Rabbimiz insanlar hakkında bir hayır mı diledi? Bakın hayır zikrederken cinler Rabbimiz hayır mı diledi? Hayır mı istedi? Diyorlar. Şerle alakalı insanlar hakkında şer mi dilendi, istendi? Yani burada bir edep var, adab var. Rabbimizle e, ilgili bir e, takınmamız gereken bir edep var. Şer, Allah Resulü'nün dediği gibi ve şerru ileyk. Yani şer sana ne olamaz? <gülüyor> i̇snat edilemez. Biz şerri ne yapmıyoruz? Yüce Rabbimize isnat etmiyoruz, edemeyiz. Çünkü Rabbimizin takdir ettiği her şey nedir? Hayırdır. Peki şer olarak Şer olarak Gördüğümüz Olan olaylara ne diyeceğiz? Bunları da yaratan, takdir eden Rabbimiz değil mi? Elbette. Öncelikle diyoruz ki, edeben, ahlaken ne yapmayacağız? Şerri Rabbimize isnat etmeyeceğiz. Bir. İkincisi, bu bizim şer olarak gördüğümüz şey aslında haddi zatında bizim için şer. Ama aslında bir hayır. Aslında bir nedir? Hayırdır. Yani yeryüzündeki hangi şerre bakarsanız bakın. Ee, ne var? Ardında Yüce Rabbimizin o hikmeti gereği çok büyük hayırlar var. Bunu bazen kendi hayatımızda görebiliyoruz değil mi? Bazen şer gibi gördüğümüz şeye bakıyoruz. iş aydınlanıyor. iş ortaya çıkıyor. Diyoruz ya bu bizim için hayırmış. O zaman çok üzüldük ama. Bak bugün durum bu hale geldi. İyi ki de öyle olmuş. Der hale geliyoruz. Böyle, bu sebeple ne yapmayacağız hiçbir zaman? Şerri e, Rabbimize Nisbet etmeyeceğiz. Rabbimiz hakkında suizan beslemeyeceğiz. Ki bütün hayır onun elindedir. O hayırı takdir eder. Şer ve yeryüzündeki fesat, yeryüzündeki sıkıntı, problemler hep insanların kendi ellerine yaptıklarının bir sonucudur. Bunu bu şekilde yapmamız gerekiyor. İyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Ve enna ve Zalik. Diyor ki cinler, şeytanlar, bizlerden kimileri salih, kimileri de nedir? E, salih olmayan e, kimselerdir. Yani cinlerde de ne var? Hem salihi var, hem de salih olmayanı var. Konna tarâika qida'da. Bizler e, mümin olarak, kafir olarak neyiz? Çeşit çeşitiz Farklı farklı yollara, meşreplere sahibiz, diyorlar. Eee... İbn Kesir tefsirinde zikrediyor. E, diyor ki e, İmam ah, e, Ahmet İbni Süleyman en Necat e, Süleyman e, e, Ahmet Ahmed Süleyman en Necat A'meş'ten işittim ki diyor. A'meş selefin büyük hadisçilerinden, muhaddislerinden, alimlerinden bir muhaddis. Eee anlatıyor diyor ki bir gün diyor yanımıza e, bir cin geldi. Yanımıza ne geldi? Bir cin geldi. Ee, diyor ben cine sordum. Dedim ki en çok sevdiğiniz yemek nedir? Biz, cinler alemi olarak neyi çok seviyorsunuz? Cin diyor ki pirinç. Yani pilav. Ee, diyor ki bizler diyor şey yaptık. Bir pirinç getirdik diyor. Pilav getirdik. Fe ee, ara erallukme turfa'u vela ara ahaden ben diyor Amma işte diyor ki, cinler diyor bu pilav yerken pilavların böyle kalktığını görüyorduk hani pirinç pilav kalkıyor ama yeni yeni göremiyoruz, Cin gö yani gör göremiyoruz ama pilav ne oluyor? Lokmalar, bir havada. Dedim ki diyor, e, fi min minhadi il ahwa alati fihne. Bizim diyor insanlarda bulunan bu fırkalar, mezhepler, havâ, nefis, bunlar var mı sizde de? Cine soruyor diyor ki evet bizde var. Ee, bu sefer diyor ki Ahmet sordum diyor. Femen Rafidatu fiykom. Rafiziler nasıl sizin içinizdeki Rafiziler? Yani cinlerden de Şiiler var, Rafiziler var, Sofiler var. Bu hak arkadaşlar bu bilen bir şey yani. Ee, Ahmet diyor sordum diyor Rafizileri nasıl addetiyorsunuz? Rafizi hani sana ne anımsatıyor derler ya böyle. Diyor ki cinde şerona. Bizim en şairlilerimiz. Rafiziler yani cinlerden olan Rafiziler, Şiiler diyor, bizim en şairlilerimizdir. <gülüyor> Demek ki arkadaşlar e, Hafız İbn, e, İbn Kesir diyor ki Rahim Allah tefsirinde اَرَدْتُ هَذَا الْاِسْنَادَ عَلَى شَيْخِنَ الْحَافِزِ اَبِ الْحَجَّاجِ الْمِذِّي İbn Kesir diyor ki Hocam muhaddis Muhaddis e, Hafız Ebu'l-Haccac, mizzi, meşhur Şamlı bir alimdir. İbn-i Teymiye'nin de öğrencilerindendir. İbn-i ile tanışmadan önce bazı tasavvufi görüşleri olan bir kimsedir. Ama i̇bn Teymiye'den sonra İbn-i Teymiye'den istifade ederek tevhidi anlamda Ehl-i Sünnet çizgisine gelmiş bir kimsedir. <gülüyor> diyor ki i̇bn Kesir Rahimahullah ben diyor bu isnadı yani Ahmeş'in e, naklettiği bu haberi hocam, Mizzi'ye sordum yani ben. i̇bn Kesir de muhaddistir. i̇bn Kesir de bir hadisçidir ve i̇bn Kesir de e, İbn-i Teymiye'nin öğrencisidir ama yani hadislerin isnadı anlamında, ravilerin biyografisi anlamında, tercemesi bakımında bir Mizzi olamaz elbette. Mizzi çok daha bu konuda, hadis alanında. Üçlü bir, bir alim. E, mizzi de dedi ki, ''İsnadun sahihun ilel-Ahmeş'' Bu isnat âme kadar nedir? Sahidir. Demek ki <gülüyor> arkadaşlar yani Rafiziler insanlarda da şerli, cinlerde de şerli bir topluluk. Bunların şerinden Allahu Teala'ya sığınmak lazım. Rabbimize hamdolsun ki böyle bir şerli topluluğun çirkinliğini hilesini ümmete apaçık bir şekilde elhamla beyan etti. Tabi hala görmek istemeyen gözlerine perde indirmiş insanlar var bulunmakta. Onları savunmaya çalışan kişiler bulunmakta. <gülüyor> Onları işte Caferileri, İran'da bulunan kimseleri, hele Sünnet'e en yakın kişiler olarak kabul etme çalışması yapanlar var. Haluk bu insanlar yeryüzündeki en şerli insanlar. Ayşe annemize dil uzatan, Ebu Bekir ve Ömer ve Osman radıyallahu anhuma dil uzatan, Yüce Rabbimizin kitabı Kur'an-ı Kerim'in ehl-i sünnet tarafından, sahabeler tarafından tahrif edildiğine, değiştirildiğine, bozulduğuna inanan, itikad eden sapık bir fırka. Bunların sapıklıklarını, dalaletlerini, bidatlerini akşama kadar saymaya çalışsak bitiremeyiz. Bir de bunların, yani rafizilerin tarikat ve tasavvufa soktuğu, sokuşturduğu, etkilediği birçok ne var? Batıl, bidat, hurafe ve şirkler var. Yani bugün tarikatlarda bulunan tasavvufi hareketin içinde bulunan Şii ekoller, Şiilerden esinlenerek getirilen öğretiler çok yayın. Yani bugün dünyada türbe deyince akla İranlar geliyor. Kristalden, altından e, türbeler var. Türbeler yapıyorlar. Türbelere gidip oralara secde etmek, türbelere gidip öpüp yalamak, oralarda yatanlardan müddet ummak, yalvarmak, yardım istemek, işte 12 imam dedikleri silsile zincir. Tarikatlara baktığınız zaman birçoğunu ne yapıyorsunuz? Şiirlerden aldığını görüyorsunuz. Şiilerden geliyor. 12 imamların masum olduğuna inanır Şiiler. Şiilerin yani kaynak kitap olarak okudukları Usulül Kafiye diye bir kitapları var. Yani Ehl-i Sünnet'in Buhari'si neyse onların da hadis kitabı odur. Orada 12 imamın birçok kimseden daha hayırlı olduğunu söylüyor. Faziletli olduğunu, hatta meleklerden daha faziletli olduklarını söylüyorlar. Ve yine orada Ebu Bekir ve anhum'un kafir olduğunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu ikisi neydi? Kafirdi. Yine diyorlar ki 12 imam kaybı bilirdi. Böyle başlık. Biz nasıl Buhari derslerinde babbaşlıkları okuyoruz ya. Adamların bab başlıkları böyle. 12 imam kaybı bilirdi. Ebu Bekir ve Ömer'in kafir olduğu babı. E, bu adamlar bu kitapta aleni bir şekilde yani bugün dünyadaki herhangi bir kitap fuarına gittiğinizde açın bakın. Usul e, kafiye adlı kitabı. Kendi eee olan bir kimse ismi şu an hatırlamıyorum müellifinin Adı şu an aklımda değil. Bunu okurlar İran bu kitabı bazar ve yaymaya çalışır. İçinde bu kadar ne vardır? Apaçık, aleni dalaletler vardır gene. Yani çok araştırmaya gerek yok. Bunun dalalet olduğunu ne yapabilmek için? Anlayabilmek. İçin Allah-u Teala ümmeti onların şerlerinden korusun, muhafaza eylesin. Diyorlar ki En زَنَنَّا اَلَّنُّ اَجِزَ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ وَلَنَّ اَجِزَهُ Bizler anladık ki, bizler Allah'ın kudretini gördük ki, bildik ki bizler onu yeryüzünde aciz bırakamayız, yani ondan kaçamayız. Onun hükmünden, azabından kaçamayız. Bakın cinler bazı vasıflara, özelliklere sahip olmalarına rağmen yani çok rahat dolaşıyorlar, Kayıp alemi, bilmiyoruz ne yaparlar, ne ederler. Buna rağmen Allahu Teala'nın kudretini diyorlar ne yaptık biliyoruz. Ve biliyoruz ki biz ondan ne yapamayız? Ee, kaçıp kurtulamayız. وَاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ اَامَنَّا بِهِ Bizler bu hidayet olan Kur'an'ı duyunca iman ettik. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَنْ وَلَا رَحَقَىٰ Yani Kur'an-ı kerim dinler şeytanların avaneleri gelip dinliyorlar ve Müslüman oluyorlar. İman ettik diyorlar. Şimdi bugün Müslüman olduğunu söyleyip, Kur'an okuduğu zaman hiç etkilenmeyen insanlar var. Kur'an okumayan insan, Müslümanlar var. Yani Kur'an aslında okunduğu zaman, dinlendiği zaman, kalp ve e, kulaklar verildiği zaman sahibine, dinleyene fayda, verme, fayda verme, vermesi gereken, titretmesi gereken Yüce Rabbimizin kelamı. Ama bugün insanlar mevlidlerde, kandillerde ne yapıyorlar? Konser gibi böyle Allah'ın kitabını okuyorlar. Ne okuyan manasını anlıyor, ne dinleyenler manasını anlıyor. Sonra çıkıp diyor ki ne güzel okuyor. Ne de amel ediliyor. Cinler diyor ki bizler Kur'an'ı işitince ve enna lemma semi'nnel huda amenna bihi. Hemen iman ettik. Kim man bir Rabbi kim Rabbine iman ederse fe la yahafu baḫsan ve la rahaqa fe la yani amellerinde bir eksiklikten korkmasın. İman edenin amellerinin karşılığını iman eden ne yapacak? olacak? Olacak. Ve rahaqa ve başkasının e, amellerinin de kendisine yüklenmeyeceğinden güvende olsun. Yani zulme uğramayacağından güvende olsun. Yani Allah'a iman budur. Allah hakkında husn düzen beslemek. Allahu Teala adildir, rahimdir. Hiçbir zaman ne yapmaz kuluna zulüm etmez. Ve inna minnel <gülüyor> muslimuna ve inna el kasi Bizlerden kimileri Müslümandır, kimileri de nedir? Ee, zalimdir. Hak yoldan sapan kimselerdir, kafirdir. Kim Müslüman olursa, İslam'ı kabul ederse, işte diyor o kimseler doğruyu kabul etmiş kimselerdir. Yani cinlerin itirafı var. Müslüman olan adam diyorlar doğruyu ne yapmıştır? Ee, bulmuştur. Evet, burada inşallah kalalım. Ee, önümüzdeki hafta bu ayet-i kerimeden, 14. ayet-i kerimeden Allah-u Teala bizlere nasip ederse devam edelim.